Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocamdır internetten program indirmek caiz midir? Şimdi programa tabii hiç faydalı olup olmamasına bağlı. Şimdi internete bir kimse programı yüklediyse indirme imkanı da veriyorsa indirilebilsin diye yüklemiş demektir. Bunu tabi ki e, hikmet olarak, ilim olarak indirebilir, istifade edebiliriz. Ama biz bunu indirelim, kitap haline getirelim, ticaretini yapalım dersek o zaman karşı tarafın tabi ki müdalakı olur. Yani internete yüklenen makaleler, bilgiler, kitaplar e, doğrudan doğru hikmet müminin yitiğidir. Onu Çin'de bile olsa, nerede ilim Çin'de bile olsa e, alma hakkı. Hikmet e, müminin yitiğidir buyurmuş Peygamber. Nerede bulursa alsın buyurmuş. Hikmetli olan, faydalı olan şeyler e, nerede bulunsa alınabilir Müslüman ondan istifade eder. Ama söylediğimiz gibi bunu ben kitap haline getireyim, piyasaya süreyim, altayım dağıtayım dersek işte onun tehlif hakkı olan kişinin müdahale hakkı da tabii söz konusu olur. Yani burada bir nusra diyelim ona biz kendimiz için, ilim için, konferans için, semiler için veya kaynak olarak göstermekte masamınızın üzerinde olsun diye kağıda aktarmışız. Bu tabii ki caiz olur. Ama geniş ölçüde şikayetini yapmak için indirilirse bu gibi programlar o zaman bu program üzerine hakkı olanın müdahale hakkı da doğar. kulak ile alakalı tarafları da olur. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, kaçan sabah namazını öğlene kadar cemaatle sesli, sesli kılabilir miyiz diye sormuş. Kılınabilir tabi ki. Yani sabah namazı e, Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında aynen kardeşimizin söylediği gibi kazaya kalmış. Hadise şöyle olmuş. Daha doğrusu Peygamberimiz Aleyhisselam bildiğimiz gibi dört e, vakit namazı kazaya kalmış. Bir beşincisi yok. E, kaynaklarda görülen bu kadar. Bu da öğlen ikindi ve akşam e, hende gazivesi gününde diğer sahabelerle beraber kazaya kalmış. zamanda kılınamamış. Çünkü düşman sürekli ok yağmuruna tutuyor. Hende'ye geçti geçecek fırsat vermiyor. Ve zamanında bu üç namaz kılınamamış. Gece olmuş. Karanlık basınca düşman çekilmiş. Ondan sonra peygamberimiz nöbetçileri bırakarak geri çekilmişler. İşte hazırlıklarınızı yapın. Abdest alınmış. Abdestler Bilal-i Beşi'ye bir ezan oku demiş. Önce şimdi salat-ı zuhru kılacağız demiş peygamberimiz. Sünnetler yok. Dört rekat öğle namazın fazını kıldırmış. Şimdi salat-ül asrı kılacağız buyurmuş. Şey, Kaymet getirmiş Bilal-i Beşi'yi. E, namazını kıldırmış. Ondan sonra bir kamet daha getir demiş Bilal-i Beşi'ye. Şimdi salat-ül magribi öğle, akşam namazını. Üç rekat akşam namazını kıldırmış. Ondan sonra getirilen kametle şimdi yassı namazını demiş peygamberimiz kılacağız. Sıratü Ayşe ve yatsı namazını kıldırmış. Yatsı namazı kendi vaktinde kılınıyor. Gece karanlığı basmış durumda. Diğer 3 namaz kendi vakti dışında kılınıyor. Bu da gösteriyor ki zamanında herhangi bir sebeple kılınamayan namaz kılınamayan namaz sonradan da kılınır diğer bir vakitte. Şimdi sabah namazı örneğine gelince bir gazveden benim stali gazvesinden dönerken Peygamberimiz ve sahabeler çok yorgun. E, mola verilmiş bir yerde. Bilal Abeşi'nin nöbetçi bırakılmış. O da uyuyup kalmış yorgunluktan. Tabii sabah peygamberimiz Bilal Abeşi'ye e, ortalık armağa başlamıyor. Bizi uyandır demesine rağmen o da uyuyunca herkes güneş doğmuş, kuşçuk vakti gelmiş. Güneş Hazreti Ebeveklil'in sırtını yakınca ilk o uyanmış. Ve Bilal Habeş'i uyandırmış. Senin nöbetçi bırakmıştı peygamberimiz. Niye böyle yaptın? O arada peygamberimiz kalkmış. Diğer sahabeler. Allah'ın Resulü ya Bilal niye demiş görevini yapmadın ya da dikkat etmedin. Sizi uyutan Allah Bilal'e de uyutu demiş Bilal Habeş'i. E, peki demiş peygamberimiz. Neyse abdestler alınmış. Ne zaman? Kuşluk vakti. Ee, sünneti kılımı İki rekat e, nafilen ama sünneti kılmışlar. Ondan sonra Bilal Habeş'i kâhmet getirmiş. Peygamberimiz iki rekat sabah namazında farzını kıldırmış, kuşluk vaktinde. Tabi sesli mi kıldırdı, sessiz mi? Çok açıklık yok ama İslam alimleri sesli okunan bir namazın kazasında da sesli okunabilir demişler. Vakti dışında olsa bile. O yüzden sabah namazını biz kuşluk vaktinde kılıyorsak orada sesli de okuyabiliriz. Çünkü o kendi özelliği sebebiyle sesli okunabilen bir namazdır. Ama sessiz okunan namazlar bölümünde kılındığı için sessiz de kılınabiliyor. Her iki yönlü de olabilir ama sesli kılınmasına bir sakınca olmadığı kabul ediliyor. Ama Allah Resulü'nün sesli mi kıldırdı, sessiz mi o konuda hadis-i şerif metninde açıklık da yok. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor cevşen nedir? Günümüzde küçük muskular şeklinde satılan cevşenlerin içeriğini inceleyebildiniz mi? Büyük hacimli cevşen yerine geçer mi? Bunu taşımak insanı korur mu diye sormuş. Şimdi cevşen cevşeni kebir diye piyasada satılan kitapları var, muska halinde olanları var, boyna takılanları var. İyice cevşen yaygınlaşmış durumda. Tabi bir ara incelemiştim cevşen olayını. Hadisenin arka planında şöyle bir e, deri zikrediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz gibi Uhud gazvesi hazırlıkları yapılırken tabii o cevşen e, başlarında verilen bilgilere göre yola çıkılmış. Peygamberimiz (s.a.v.) zırhlarıyla efendim iki tane zırh üstte giymiş. Sıcak hava. Güya Cebrail (a.s.) gelmiş, "Ya Muhammed" demiş. "Bu sıcakta bu zırhla falan kendinizi yormanız yerine size öyle bir dua öğreteceğim ki o duayı okuduğunuz zaman zırh yerine de geçecek. Zırha ihtiyaç olmayacak. Allah sizi korur. Öyle mi? Öyle. Peygamberimiz Efendimiz zırhı çıkarmış üzerinden. O bilgiye göre yani. Verilen bilgiye göre. Bu duayı efendim, Cebrail Aleyhisselam öğretti duayı okumuş ve bazı içten sahabeler de olmuş bunu ki onlar rivayet etmiş. Nerede rivayet ettilerse ve o şekilde cevşen duası devreye girmiş bir bilgi bu şimdi gelelim Uhud gazvesi hazırlıklarına peygamberimizin Uhud gazvesi içindeki savaşı sırasındaki durumuna zırh meselesine siyer kaynaklarına bakıyoruz ana kaynaklara en güvenilir kaynaklara peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz gibi Uhud hazırlığı sırasında konuyu istişare açıyor genç sahabeler heyecanlı Bedir gazibesine katılamayanlar özellikle heyecanla bir gazibeye katılacağız. Allah Resulü'nün yanında yer alacağız diye. Şey yaparlarken Allah Resulü demiş şehir savunması yapalım. Benim kanaatime göre şehrin Medine'nin açık yerinde biz yer alalım. Düşmanı şehre sokma. Burada savaşırız. Fakat gençler, gençler düşmanı buraya kadar ta evlerimizin kenarına kadar hanımlarımızın, kızlarımızın yakınına kadar getirmemiz yerine Meydanda karşılasak, Uhud'da karşılayalım, önlerini keselim. Savaşı orada yapalım. Arada hurmalıkları var, mallarımız var, bunlara zarar verirler falan gibi şeyler söyleyince bakmış Peygamberimiz, çoğunluk özellikle gençler, Uhud'a çıkma yönünde meilli. Peki demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çoğunluğun o görüşte olduğunu görünce dünyevi bir tecrübeye dayalı bir konu müzakere ediliyor. Ve o yönde karar verilmiş. Hazırlığınızı yapın demiş. Kendisi gitmiş peygamberimiz. Zırhlarını giymiş ve ge geri gelmiş. Bu sefer e, Allah Resulü henüz gelmeden yaşlıca sahabiler gençlere demişler yanlış yaptınız. Sizin karşısında bir, peygam bir peygamber var. O bunu bilerek şehir savunması yapılmasını istemişti. Vahiy gelmiş olabilir. İlham gelir peygamberdir o. İsabetli olan o olabilir. Siz acele ettiniz. Uhud'a Uhud çıkmaya karar vermesine sebep oldunuz. Ee, bu konu yeniden müzakere edilse demişler. Gençler haklısın. Doğru demişler. Karşımızda bir peygamber var. O ne derse biz ona uyarız manasında söyleyince. Tabii yaşlı sahibi ya Resulullah demişler. Böyle böyle gençler konu yeniden müzakere edilsin. Ee, Allah e, Resulü'nün kanaati şehir savunması şeklindeyse biz ona uyarız diyorlar deyince Allah yok demiş bir peygamber zırhlarınız giyince artık savaşmadan zırhını çıkarmaz buyurmuş bir defa. Bu bütün siyer kaynaklarında var. Savaşmadan bir peygamber artık zırhını çıkarmaz. Karar verildi olay bitti demiş. Neyse hazırlıklar tamamlanmış ve tabii ki Uhud'a e, yola çıkılmış, ulaşılmış. Ama bildiğimiz gibi Uhud'da bir takım felaketler yaşandı. Yetmiş kadar şehit verildi. Dolayısıyla Halid bin Velid'in okçuların şeyine verdiği zarar yaşandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ara düşmanın e, darbelerine maruz kaldı. E, ve e, başındaki zırhının telleri bir darbe sonucunda yüzünü çizdi. Dişi kırıldı Peygamberimizin bilindiği gibi. Ve siper olduğuna bir takım sahabeler etrafını sardılar. Hayatını ancak Allah Resulü'nü o şekilde korudular. Uhud gazvesi şeyleri içinde. Şimdi bunlar yaşandı. İşte o sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiilen düşmanın karşı karşıya saldırısına maruz kaldığı sırada onun etrafına pervane gibi etrafını çeviren sahabeler onu kollamaya çalıştık ki üzerine zırh yok muydu? Üzerinde o yüzünü çizen kanların kan sızıntısına sebep olan başındaki zırhı değil miydi şimdi? Bunlar kaynaklarda var. Bir taraftan bakıyorsunuz çıkar zırhı ya Muhammed ne gerek var? Peki ondan sonraki savaşlarda tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun askerleri her gittiği yerlerde zırhlarını giymediler mi? Tedbirini almadılar mı? Cevşeni kebiri taksınlar boyunlarına zırhı çıkarsınlar yalla zırhsız düşman üzerine zırh, Cevşeni Kebir bizi korur. Var mı böyle bir şey? Uygulamada yok. Değerli kardeşlerimiz, lütfen bu cevşenin Kebir konusunu yeniden bir inceleyelim bakalım gerçekten Allah Resulü. Tamam. Zırh giydikten sonra ilaveten bu dua yapılır. Zırhlıyken düşman bize saldıracaksa düşmanın saldırılarına İkinci bir manevi zırhı olsun. Bu tamam. Ona bir şey denmez. Ama zırhını çıkardı. Zırhı yerine bu duayı okudu. Zırhı yerine ondan sonra koruma altına aldım bu, bu tedbir almamak olur. Çünkü tedbir ön, önde gelir. Tevekkülden de önde gelir bildiğimiz gibi. Estağfirullah. İntensurullah'a yansurküm ve yuttebette akdamiküm. Eğer Allah'a yardım ederseniz onun dinine yardım ederseniz Allah tesli yardım eder. Ama önce insanoğlu. insan yardım edecek Allah'ın dinine. Ondan sonra yüce Allah'ın nusret-i ilahiyeti tecelli eder. İnsanoğlu hiç hazırlık yapmadan, düşmanın üzerine gitmeden, tedbirini almadan yüce Allah bizi nasıl olsa korur diye oturur, beklerse oğulların durumuna düşer. Tekim bildiğimiz gibi Hz. Musa İsrailoğullarını Denize doğru düşmanın saldırılarından uzaklaştırmaya çalışırken, oraya doğru ilerlerken bir ara düşman karşına çıkıverdi. Firavun ordusu çıkıverdi. İsrail oğulları da topluca bir yerdeler. Düşman saldırırsa karşılaşacaklar, çatışacaklar. Çatışma başlayacak. Ya Musa dediler. Sen Allah'ın kudret sahibi olduğunu söylüyorsun, her şey gücü yeteceğini ifade ediyorsun, sen bir peygambersin madem, Allah'a dua et, şu orduyu hallediversin. Yani bir şu gölgede oturalım diye, ağaçların gölgesine oturalım. Şimdi şu firavun ordusuyla savaşa girersek, kimimiz öreceğiz, kimimiz yaralanacağız, sakat kalacağız, neyse, bunun yerine biz oturalım burada, Yüce Allah madem sonsuz kudret sahibi onları hallediversin dedi. Ama onun üzerine İsrail olur, felaketlere uğradılar. Neden? Çünkü kendilerine kendisine düşeni yapmadan gölgede oturarak Allah'tan yardım isteyerek Ya Rabbi sen artık meleklerimi gönderirsin, ordunumu gönderirsin bu işi hallediver demek çare değildi ve orada şeyler bir takım e, imtihana maruz kaldılar. Ee, bir takım sıkıntılar yaşadılar. Yani hülasa bunun gibi e, kendimize düşeni yapmadan zırhımızı giymeden öyle sadece cevşen duasına güvenerek, boynumuzu asarak yola çıkamayız. Ama zırhımızı giyeriz, tedbirimizi alırız, son silahlarımızı silahlanırız, zırhlı araçlarla yolumuza çıkarız, tankımızla, tüfeğimizle ondan sonra ya Rabbi bizim gücümüz ancak buna yetiyor. Fakat karşı taraf düşmanda daha güçlü silahlar var. Ama buna karşılık biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrasını senden bekliyoruz Ya Rabbi dersek Nusrat-ı nusrat İlahiye tecelli etmeye başlar. İşte Nusrat-ı tecelli etme duası bu e, cevşen orada devreye girer ama o kadar. Yani onun dışında bunu çok abartarak, büyüterek, zırhı çıkararak düşmanın karşısına efendim silahsız bile çıksak Allah'ın izniyle bu Cevşen'in kebir bizi korur demek doğru değil. Ve bunun için sağlam delil lazım. O delilde dediğim gibi baktığım yerlerde çıka çıka Uhud gazvesindeki o zırh meselesi çıkıyor. Allah Resulü'nün sanki devamında daha sonrasında Uhud gazvesinde o yaralandığı zamanlarda üzerine zırh yokmuş şeklinde bir algı meydana geliyor. Böyle bir algı e, İslam tarihi kaynaklarına uygun görünmüyor. Başka bir kardeşimiz hocam İslam'da kasko caiz midir diyor. Bu soruya zaman zaman cevap verdik. Yani şartlara bağlı çok kaza gerektiren riskli yerlerde arabamızı kasko yaptırmak caizdir ama uygun sigorta şirketi de bulmak lazımdır. Yani sigorta şirketi havuzdaki parayı kullandırırken faize girmeden meşru yerlerde kullandırıyorsa böyle bir sigorta şirketine kasko sigorta yaptırmak caizdir diyoruz. Onu arayı bulmak tabii ki bizlerin görevi. Başka bir kardeşimiz borsa hakkında hocam ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Şimdi borsa bildiğimiz gibi hisse senetlerine alıp satıldığı bir pazar yeri diyelim. Şimdi bu menkul kıymetler borsası diye tabii hubat borsası var, menkul kıymetler borsası var, altın borsası var, döviz borsası gibi borsalar var günümüzde. Şimdi bu e, borsa konusu bildiğimiz gibi rahmetli özel zamanında ilk defa e, düzene sokuldu. Menkul kıymetler borsası haline aldı. Daha önceki dönemde 20-25-30 yıl önceki dönemlerde e, hisse senedi satışlarında mesela Bursa çimen tep var hisse senedi satılacak diyelim. elinizde var. Nerede satacaksınız? Borsa yok. Gidiyorsunuz kapalı çarşıda bir sarafa tanıdığınız ahbabınıza camakene çimento fabrikası hissesine de vardır alınır satılır diyor mesela ya satılıktır diye yazı, yazı koyuyorlar onu görüyorsunuz. Alacak olan da gidip oradan alıyor. Ama şu var. Siz orada diyelim 100 liralık hisse senedi orada 100 liraya satılıyorsa aynı hisse senedi bakıyorsunuz yine Gölde 110 lira yerine göre. Kütahya'da varsa 130 lira. Eskişehir'de 80 lira diye satılıyor mesela yerine göre. Yani fiyatlar birbirinden farklı olabiliyor. Neden? Çünkü birbirinden habersiz, irtibatsız. E, dolayısıyla arz ve talep dengesine göre ortak bir fiyat meydana gelmeden kopukluk söz konusuydu. Yani bir pazar yerinde domates, biber, ekmek vesaire diğer gıda maddelerini yan yana görürsünüz. Arz ve talep dengesine fiyat oluşur. Arz ve talep dengesine göre fiyat oluşur. Ama bu şekilde birçok şehirlerde dağınık yerlerde değişik yerlerde hisse senetleri alıp satılmaya başlanınca fiyat farklılıkları meydana geliyor. Uçurumlar meydana geliyor. Birbirinden habersiz olduğu için. Şimdi bunların hepsini bir araya toplayıp Madem ortada bir fabrika var, onun hisse senetleri fabrikanın bütün değeri üzerinden değer kazanacak veya değer kaybedecek, hepsinin o zaman fiyatı aynı olması lazım. Elimizde 100 liradaki hisse senedi varsa, 90 liraya düştüyse her yerde düşmeli. 110 liraya çıktıysa her yerde 110 liraya satılmalı. Siz bilinen yerde 110 liraya satıyorsunuz, başka birisi 80 liraya satıyor habersiz olduğu için mesela, yanlışlıkla gibi. Ama borsa olunca durum değişiyor. Her yerde aynı fiyat üzerinden. Hatta ülke çapında uluslararası ne açıksa borsa e, Avrupa'daki borsalarda bile Bursa'daki bir şirketin hisse senedini veya İstanbul'daki şirketin hisse senedini da Londra borsasından, Almanya'daki filanca Berlin borsasından alıp bulabiliyorsunuz. Aynı Türkiye'dekine yakın bir fiyat üzerinden oradan da alıp satma imkanınız oluyor mesela. İşte borsa Buna benzer şirketlerin hisse senetlerinin alıp satıldığı bir pazar yeri olarak, arz ve talep dengesine göre fiyatların oluştuğu bir alım-satım yeri olarak ortaya çıktı. Dünya milletlerinde zaten var bu, önceki yıllardan beri gelen bu sistem Türkiye'de düzenli olarak girdi. Önemli olan burada manipülasyonlar olmadan, hilahuda sanal bir takım alım-satımlar yapılmaksızın Gerçek alışveriş üzerinden hisse senedi menkul kıymetler alınıyor, satılıyorsa borsa faaliyetleri hayra hizmet ediyor diyebiliriz. Ancak her hisse senedi alıp satılır mı? Aslı biz ilk lanet tarafı bu. Kısaca biz hisse senedi almakla aslında bir şirketi ortak oluyoruz. Ortak oluyoruz ama şirketin faaliyeti meşhur mu değil mi? Ona bakıyor muyuz? Ya şirketin alanı meşru ise, meşru ürünler üretiyor, satıyorsa, faize bulaşmıyoruz önemli ölçüde, haram bir takım yatırımları yoksa, biz ona ortak olabilir miyiz, oluruz. İşte hisse senedi ortaklığı sağlayan bir belge. Ama meşru olmayan işler yapıyorsa şirket, diyelim içki fabrikası var. Ben içki fabrikasının ortak olacağım dediniz. O zaman içki fabrikasının ortağısınız üretimi yapılıyor ilişkinin. Ve insanları içmesi için dağıtılıyor. Meydana gelen zararlardan siz de sorumlu oluyorsunuz. Yani Dolayısıyla buna benzer sadece borsada her önüne gelen hisse senedini almak satmak yerine acaba bize uygun olan meşhur sayıda bir hisse senediler hangileridir? Bunu ayıklamamız gerekiyor. Ve bunun içinde bir takım tabii ki ölçüler var. Arka plandaki ...mal varını incelediğimiz zaman... ...bilanç olana baktığımızda... ...acaba faize bulaşmış mıdır... ...ne kadar faiz... ...görünüyor bilançolarında... ...bakıyoruz %2-3 faiz görünüyor ama... ...enflasyon %7-8... ...yüzde 3'ü 5'i geçmeyen... ...orandaki faiz oranı... ...onun geliri arasında... ...enflasyonun çok altında... ...paranın değerini bile karşılamıyorum manasında... ...çok düşük miktardaki faiz... ...musamayla karşılanıyor mesela... Katılım Bankalar Birliği'nin belirlediği, tespit ettiği şirketlerde buna benzer ölçüler kullanılır. %5'i geçmemesi gibi faiz oranının bilanço gelirleri arasında. Buna benzer ölçülerle dikkatlice borsa incelenerek hissesinde alınırsa, satılırsa caiz olur diyoruz. Ama yeter ki meşru olan şirketlerin durumunu bilelim ve hangileri alınır, hangileri satılır bunu farkında olalım. Böyle olunca borsada alışveriş, alım satım yapmak caiz olur diyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam organ bağışının hükmü nedir diye sormuş. Şimdi organ bağışı tabii bir insanın organını bağışlaması sağlığındayken söz konusu olmaz. Bir defa olamaz. Bir kimse sağlığındayken benim iki böbreğim var. Bir tanesini ben kardeşim veya oğlum kızım çok sıkıntıda ona vereyim. Böyle bir hakkınız yok. İki organınızın e, organınızın e, korunmaya ihtiyacı var. Mal, can, ırs ve beden. Bedeni koruma hakkımız var bizim. Kendi oğlumuz, kızımız bile olsa bedenimizden bir parçasını ona verme hakkımız yok. Yine mesela e, iki gözümüz var bizim. İki gözünü kaybetmiş olan birisine birisini verelim, biz bir gözle idare edelim desek mesela. Karşı tarafın böyle bir talepte bulunmaya hakkı yok. Oğlumuz kızımız bile olsa. Bizim gözümüze göz dikerek diyelim. Sende iki tane göz var bak. Dolayısıyla ben birini alacağım deme hakkına sahip değil. Onun takdiri layıydır. Ama şu var. Şimdi bu eksik olan organı aileden birinden vefat ettikten sonra alınırsa doku uyumu sebebiyle veya dışarıdan birisinden temin etme imkanı olursa tabii ki ama olan bu kardeşimize aniden trafik kazasında vefat eden gözleri sapa sağlam olan bir kimsenin göz nakli yapılsa halûlala olur caiz olur yani ve buna izin veren müsaade eden mirasçıları da kendi vasiyet ettiyse benim gözüm doku umuttan birine gözlerim bir kaza falan olursa verilebilir diye, verilsin diye vasiyet ettiyse veya mirasçıları geride kalan annesi, babası, oğlu, kızı neyse varisleri e, madem mezara gidiyor bizim kardeşimiz veya oğlumuz gözleri işe yarasın, bir ama kardeşimiz görür hale gelsin derlerse organ nakli caiz hale verir Ama bu olmadan zorla o, o vefat eden kişinin haber, şeylerinden habersiz, ailesine habersiz doktorlar morgta falan neyse veya hastaneye götürüldüğünde biz bunun organlarını alalım derse o çalma sınıfına girer. Yani bir bedeni, bir cenazeyi parçalama ve onun bir kısım e, organlarını alarak eksik olarak mezara gömme anlamına gelir sorumluluklar olur tabii ki. Buna zaten e, bu kanunlar da izin vermiyor bildiğimiz gibi organ e, kaçakçılığı hırsızlığı gibi bir takım ithamlara da yol açabiliyor böyle bir hak yok yani kısaca ya e, organ sahibinin vasiyeti olacak aniden emrak vaki olursa benim sağlam olan organlarımdan ihtiyacı olanlara nakil yapılsın manasında e, resmi bir vasiyet yaptıysa ona istinaden organ başkalarına nakledilebilir veya böyle bir e, vasiyet yoksa varisleri en yakın akrabaları e, ortaklaşa e, organları ihtiyacı olanlara nakledilsin derse organ nakli olabilir. Sebebi de bildiğimiz gibi eddarurat e, yani zararlar sakınca e eddarurat tubil mahzurat kaidesi tıp alanında işi işlerlik kazanır. Eddarurat zaruretler sakınca olan şeyler ee, yani zaruretler sakıncı olan şeyler mubahkular. Yani sakıncı olan şeyler zaruret halinde mubah hale gelir. Kaidesi tıp alanda işletilmiş. Yani birçok ilaçları sapa sağlam insan kullansa haram olur, caiz olmaz yani. Ona yan etkili olur, boş boşuna başın derde sokar. Ama hasta olan bir kişinin bir takım etken madde eksiklerini ilaç vasıtasıyla tamamlayıp onu iyileştirme ilaç yoluyla mümkün olacağı için hemen sağlam insana caiz olmayan bir ürün, bir ilaç bakıyorsunuz hasta olana Cahiz, caiz diyoruz. Neden? Çünkü ona faydası olacak. Yani ameliyatlar, ama ameliyatlar da böyle. Sapa sağlam insanın keyfi olarak karnı yararsanız bıçaklama olur bunun adı. Sapa sağlam insan Yaralanmış olur mesela. Ama aynı kişinin e, herhangi bir vücudundaki e, hastalık sebebiyle ameliyat olması gerekiyorsa ameliyat alınır, karnı açılır, yarılır ve İçin, içindeki e, problemli olan organı e, kesilir, biçilir. İşte kanser işte kanser kısmı oradan e, alınır, temizlenir ve tekrar kapatılır mesela. Ve bu tamamen caizdir deriz neden çünkü buna ihtiyaç var veya zaruret var hulasa tıp alanlarında zaruret devreye girer yine zaruret sebebiyle e, sağlam insanın e, alamayacağı bir takım şeyler bak, bakıyorsunuz ilaç ilaçlar e, hastalık sebebiyle alınması caiz olur ama isnasında getiriliyor mesela diyelim şarap içme yoluyla tedavi Efendim senin midende e, bir takım e, problemler var. Bakteriler, mikroplar oluşmuş. Alkol bunları kırar. Temizler. Gibi düşünceyle mesela. Veya boğaz yollarını efendim e, şaraptan 2-3-5 bardak alırsanız boğaz yollarınız temizlenir. Midenizdeki mikroplardan arınmış olursun dese bir doktor mesela. Bu caiz midir şimdi ilaç niyetiyle? Tabii ki caiz değildir. Neden? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden bazıları yazılar biz e, bazen hastalık için de hamrı şaraba alıyoruz demişler. Sormuşlar Peygamberimize. Hastalık için de mi içemeyiz? Hayır demiş ona. O şifa derttir demiş. Yani biz şifa için herhalde karnı ağrıyor falan neyse şarabı aldım ta hoş alınca olunca Ağrısı kesiliyor. Kesilmiyor da serhoşluk sebebiyle ağrıyı duymaz hale geliyor. Uyuştuğu için beden uyuşuyor. Ağrıyı duymuyor. Serhoşluğu geçince ağrı tekrar yükseleceği belli. Uyuşturucu bir bakıma. Alkol o vazifeyi görecek yani. Öyle, öyle anlaşılıyor. O sahabe bu soruyu soran sahabe içkiyi alınca rahatlanacağını, ağrının geçeceğini düşünün. Peygamber hayır o derttir demiş ilaç değildir. Şifa da vermez. Sana daha fazla dert açar buyurmuş. O yüzden alkol içme alma yoluyla tedaviye kapı kapatılmış. Onun için de şuruplar dahil alkol ihtiva eden bir ilacın olmaması hedeflenmelidir. Aksi halde vücuda giren alkol kendi etkisini yapar. Vücuda sağlayacağı etken madde yerine vücudun gücünü belki kırmak suretiyle, direncini kırmak suretiyle faydayına zarar getirir. Yani tıp biliminin de bunun dışında bir sonuca gideceğini düşünmeme gerekir. Ancak dışarıdan olursa yani e, mideye e, vücudumuza almamak kaydıyla vücudun dışından sürmeler yoluyla kapalı açık tutulmuş tabi. Günümüzde tentir mesela. Vücudun dışına yaralara sürüyoruz. Yaraların iyileşmesi açısından istifade ediyoruz diyelim caiz olur. Ve diğer vücudun dışından sürülen bir takım merhemler içinde geçerlidir bu. E, hatta domuz yağından bile olsa bilfars eğer yanıklara diyor bazıları e, deri yanıklarına işte domuz yağı sürülünce efendim işte yumuşuyormuş çabuk iyileşiyormuş vesaire yani bu hayvanın yenmesi tabii ki etinin yağını falan yenmesi haram kılınmış. Ama vücudun dışından sürülmesi e, ille ilaç manasında tıp bakımından laboratuvar araştırmalarıyla fayda sağlayacaksa vücudun dışına sürülebilir tabii ki diyoruz. Ve bu zaruret sebebiyle e, namaza da zarar vermemiş olabiliyor. Vücudun dışında her ne kadar temiz olmayan bir şey zaruret sebebiyle varsa ve bunu bizim bedenimizden uzaklaştırma imkanımız da yoksa, üzerimiz kanlıyken de, yaradan cerahat akarken de, efendim namaz kılmaya devam ediyoruz bildiğimiz gibi. Hele sahip özürlerde. Sürekli olan şeyler bunlar. İdrarı tutamayan bir kimse. Tedbirini alıyor sadece. Belli bir onu hazinete tutmak yoluyla idrarı damla, damlamaya devam ederken de namazını kılıyor. Başka çaresi yok çünkü. Yani özür sahibidir, hastadır. Hasta kendi şartları içinde İslam'da kabul ediliyor ve o şartlar içinde temiz kabul ediliyor. Çünkü diyene gücü yetmiyor. Yani temiz hale gelmeye gücü yetmediği durumlarda içinde bulunduğu durumla yapabildiği temizliğini yapıyor. Yapamadıklarından sorumlu olmuyor. Çünkü la ikellellahu nefsen Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Allah'ın yükle emrettikleri, yasakladıkları insanın gücü ölçüsündedir. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, e, Mire sokokunda erkeğe iki, bayana e, bir hisse verilmesinin hikmeti nedir? Erkek kızın e, iki katı pay alması e, adalet açısından nasıl değerlendirilir diye sormuş. Şimdi tabi İslam'da bir takım mali dengel, dengeler var aile içinde. Mali dengelerde aslında e, erkeğe bir takım hükümler getirilmiş, kadına getirilmemiş. Yani aileyi geçindirmek, hanımını ve çocuklarını geçindirmek erkeğin üzerine vacip kılınmış. Bu önemli bir ilke. Yani bir kimse evlendiği andan itibaren... Ee, ha, e, hanımının bütün masraflarını üst baş yeme içme ve barınma masraflarını karşılamakla mükellef tutulmuş hanımı bunu harcamaya katılmaya da zorlanamamış doğacak çocuklar erkek çocuğu meslek sahibi olup ailesini geçindirecek evlenecek duruma girinceye kadar masraflar babasının üzerine vacip annenin değil kız çocuğu evleninceye kadar evlenmezse ömür boyu gerektiğinde Anne babanın yanında kalma hakkı var. Onun yine bütün harcamalarını babası karşılamak zorunda. Aynı şekilde anne babanın mesela yanlarındaysa bakımını üst baş masraflarını efendim mesken ihtiyaçlarını nafaka anlamında eğer gelirleri yoksa fakir düştülerse o erkek çocukları karşılamak zorunda. Kız çocuğu buna zorlanamıyor. Yani erkek çocuklarına buna benzer yükümlülükler getirilmiş. Mesela bir iki ayet-i kerimeye bakarsak, estağfurullah, وَالَلْ مَوْلُّ ve رِزْكُهُنَّ bil بِالْمَعْرُفِ ayet-i kerimesi. Ee, evlenen bir kimsenin, anımının üst baş yeme içme masrafları, çocuk kendisine ait olan babanın üzerine vaciptir. Bir de çocuklar varsa, Anlamını da ayet içeriyor aslında. Yani hanımlarının derken çocukların babası üzerine buyrulmuş. Evlilik var orta yerde. Çocukları da var yerine göre. Çocuklar zaten babanın üzerine vacip ama evlenen evlendiği hanımının masrafları da bu erkeğin üzerine vaciptir. Neye göre? Bilmaruf. Maruf ölçülerine göre üstelik. Maruf da ...onun sosyal seviyesine, gelir düzeyine... ...örfleşmiş duruma göre... ...ya yani akıllı insan böyle hareket eder... ...akıllı bir aile, aile reisi... ...hanımını ve çocuklarını böyle geçindirir... ...böyle evlerde... ...bu sosyal şartlar içinde geçimini sağlar... ...manasında... ...toplumda o ailenin... E, ...kültür seviyesine, gelir düzeyine göre... ...bir harcama şeyi vardır... ...örfleşmiş bir seviyesi vardır o seviyede korunmak şartıyla gibi bir ifade kullanılmış ayet-i kerimede. Mağruf ölçülerine göre bu masrafları karşılamak kocanın üzerine vaciptir buyurulmuş. Başka bir ayet-i kerimede ölçü tabi darlık olan durumlarla da ilgili uyarı şöyle getirilmiş. Nesebel liyun fi gudu saatin saati. Hali vakti yerinde olan kendi durumuna göre harcama yapsın, infak etsin. Yani zengin olan, varlık olan kişi kendi durumuna göre harcama yapsın. Tabi israf ölçüleri yine belli. Aşırı israf kastedilmez ama kendi durumuna göre harcama yapsın. Ve men kudir aleyh rızkuhu fen ma hatahullahu Fakat rızkı kendisine daraltılan, fakir düşen yani. Kimse de ancak Allah'ın verdiğinden infak etsin. Gelir neden ibaretse ...gelirine uygun harcama yapsın. Fakir düştüyse. Çünkü... E, ...fakirlik durumuna göre değil de... ...zenginlik durumuna göre harcama... ...harcama yapmaya kalkarsa... ...borçlanacak, açılacak... ...ve bir daha ya iki yakasını bir anaya getiremeyecek. Getiremeyecek duruma düşer. O yüzden ondan böyle bir şey... ...beklenemiyor. Yerine göre bir ekmeği, bir dilimi bölüşmek... ...bir soğanı bölüşmek... ...savaş şartları içinde, darlık zamanlarında... ...olmuş bunlar... Peygamber Efendimiz zamanında da Allah Resulü'nün hani göbek şeylerinin kemerlerinin altına taş bağlayan sahabeler biliniyor. Peygamberimiz dahil. Yani yeterli yiyecek bulamadıkları için aşırı açlıktan bu duruma düştükleri dönemler olmuş. Ama daha sonra bunlar tabii ki aşılmış. La yikelfullah nefse illa ma atâhe. Ayetin devamında. Çünkü Allah kendisinin verdiğinden daha fazlasıyla kişiyi mükellef yükümlü tutmaz buyrulmuş. Yani içinde bulunduğu şartlara göre Cenab-ı Hakk'ın verdiği rızık neden ibaretse o gelir durumuna göre harcama yapmasını da istenmiş kimin? Erkeğin yine. Bu ayet kerimede de e, erkeğe hitap ediyor. Lüttünüfık <gülüyor> değil bakınız. Hanım infak etsin değil. Lüttünüfık zül saati saati hali vakti yerinde olan erkek gelir düzeyine göre yine harcama yapsın. Fakir düşen erkek de fakirlik durumuna göre eve harcama yapsın şeklinde. Tabii hanımın yapma, harcama yapması gereken durumlarda olmaz değil. Hanım da geliri varsa, miras olarak geliri vardır. Efendim çalışıyordur, öğretmendir, Kur'an Kur'an-ı Kerim kursu hocasıdır, maaşı vardır. Efendim ben de eve harcama yapayım. Bir an önce çocuklarımız efendim, özel okullarda okusun, güzel yerlerde eğitimlerini yapsınlar. Ee, i̇yi bir evimiz olsun, güzel bir arabamız olsun manasında evi desteklerse ar-i lala. Hatta hadis-i şeriflerde e, erkeğin eve yaptığı bütün harcamaların e, sadaka hükmünde olduğunu peygamberimiz haber vermiş. Hatta bir adım daha ileri giderek Eftalül infak li'yalihi buyurulmuş mesela. İnfakın harcamanın en faziletlisi harcama yapılan yerlerin en faziletlisi li'yalihi bir kimsenin ailesi için yaptığı harcamadır buyurulmuş. Bu erkek için geçerli. Hanıma sıra gelince hanım da aynı şeyi mecbur olmadığı halde yaparsa eve harcama yaparsa hele kocasının İşi bozulmuş, işten atılmış, gelir kesilmiş olan durumlarda hanım devreye giden, kendi imkanlarıyla ki Hazreti Hatice validemiz öyle yaptı malum. Allah Resulü onunla evlendiklerinde Hazreti Hatice bütün mal varlığını ortaya koydu. İslam'ın ilk dönemlerinde Hazreti Ayşe'nin malıyla büyük hizmetler yapıldı. Ve Allah Resulü'nün önemli bir geliri yoktu ama Hazreti Hatice zengindi bildiğimiz gibi büyük bir kervan düzenleyerek ihracat yapan bir hanımdı. Vefat eden kocasından baba tarafı, miras kalmış Hazreti Hatice'ye. Bütün o mallar Peygamber Efendimiz'in tasarrufuna verildi. Evlendikten sonra. Muhammed'ün emin olan güvenilen bir kimse olduğu için zaten Hazreti Hatice evliliği kabul etti. Ve eve olan harcamalar o yolla elde edildi. Hazreti Musa da aynı durumda bildiğimiz gibi. Şuayb Aleyhisselam'ın diyarına yani Mısır'ı terk edip de Medine'e gidince Hazreti Musa bildiğimiz gibi Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'ın çiftliği var, çubuğu var, hayvan sürüleri varmış. Adama ihtiyaçları var. E, i̇ki kızından birisi babacığım Musa'yı diyor, şeye işe alsak diyor adama ihtiyacımız var. Hazreti Musa e, tabi genç delikanlılık çağında bekar. Muşayi ee, Aleyhisselam kızları genç, ee, bu delikanlıyla e, gönül e, şeyine girerler diye tabii ki baba olarak düşünüyor bir peygamber olarak görüyor zaten bunu. O zaman Hazreti Musa'ya şöyle diyor: "Kale inni uridu enun Şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen de evlenmek istersen." Ee, evlendireyim. Ondan sonra işe alayım manasında. Ee, daha sonra meydana gelebilecek olan macera demeyelim ama meydana gelebilecek olan gönül ilişkisini e, nikahla evlilikle sonlandırmak istiyor. Ancak tabi e, en az 8, 7 8 yıl orada kalmasını daha şen, hatta 10 yıl kalırsan daha da iyi olur diyor. En az 8 yıl orada çiftlikte kalması şartıyla Kızıyla evlendirmiş Hazreti Şaib Musa peygamberi ve 8-10 yıl Hz. Musa onun çiftliğinde evinde kalmış. Kayınpederin evinde kalmış yani. Mesela bunun örnekleri çok. Yani hanımının da devreye girerek malıyla mülküyle iş vererek gerektiğinde damada damat adayına onu ihya etmesi, aile yuvasını birlikte yürütmeleri. Tabii ki çok örnekleri var. Peygamber hayatlarında örnekleri var bunun kendi peygamberimizin hayatından örnek var. Hazreti Musa'dan örnek var. Dolayısıyla e, hanım da eğer imkanlarını e, ortaya harcarsa tabii ki e, iki kat sadaka sevabı alır diye Allah'ın Resulü buyurmuş. Ve örnek olarak da e, Abdullah İbni Mesud'un hanımı Zeynep'i peygamberimiz e, döneminde örnek vermiş ya da verilmiş. Bir ara Abdullah İbni Mesud ve başka bir sahabe işini kaybetmiş. Eve bakaması hale düşmüşler. Ya da bir şey getiremeyince üzülüyorlarmış. Hanımların ise mali durumları iyiymiş. Ve dışarı zekat, sadaka dağıtıyorlarmış. Böyle bir durumdayken peygamberimiz, Ya Resulallah, böyle böyle, kocalarımız işi bozuldu. Eve bir şey getiremiyorlar, üzülüyorlar. Biz acaba eve onlara versek, onlara tasadduk etsek, ifade böyle. Tasadduk etsek olur mu? Dışarı zekat vermek yerine. Tabii demiş Allah Resulü sellem. Eviniz kocanız demiş, sıkıntıdayken sizin başkalarına dağıtmanız yerine evine evinize harcamanız size iki kat sadaka sevabı kazanır buyurmuş Peygamberimiz. Birisi evlilikten dolayı olan sevap, diğeri de zaten dışarıya vermeyi düşündüğünüz, tasadduk etmeyi düşündüğünüz zün sevabı olmak üzere Allah size iki kat ezir verecektir buyurmuş. O yüzden eve destek sağlayan hanımefendilerde kocalarına göre mecbur olmadıkları halde eve sarf etmelidir. Onlara iki kat sevap kazandırır diye hadis-i şerifte buyrulmuş. Buna benzer dengeler var. Yani erkek ağırlıklı bir mali harcamalar var. Mirasta da bu, bu, bu sebeple erkeğe mali bir güç kazandırılamak istenmiş. Çünkü erkeğin e, mala mürke harcama ihtiyacı var. Hanımın o kadar ihtiyacı yok. Çünkü evlendiği anda onun bütün mali e, masraflarını, sorumluluğunu erkek yüzlerine alıyor ve o şekilde sistem devam ediyor. Bu de, Yani denge anlamında buna benzer e, dengeler miras hükümlerinde de kendisini göstermiş. Efendim burada sorbediğimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.